Reisi Cumhur'a ve Başvekile. Kabir kapısında ve 80 küsur yaşında birkaç hastalıkla hasta bulunan ve ölüme kendini yakın gören bir biçare garip ihtiyar der ki: Size iki hakikati beyan ediyorum. Evvela sizlerin Pakistan ve Irak'la gayet muvaffakiyetkarane ittifakını bu millete kemali samimiyetle sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı inşallah 400 milyon İslam'ın sulhu umumiyesine ve selamette âmen'in teminine kat'i bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim ve namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım. 30-40 seneden beri dünyayı ve siyaseti terk ettiğim halde şiddetli bir alaka ile bu ihtarı kalbinin sebebi 50 seneden beri imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve Kur'an'ın bu zamanda bir mucizi imaneviyesi olan Risale-i Nur'un, Arabistan ve Pakistan'da her yerden daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hatta aldığımız habere göre mahkemece tespit edilen miktarın üç misli Risale-i Nur'un talebelerinin o havalide bulunmalarıdır. Bu sır için ahir hayatımda kabir kapısında bu neticeyi azimeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur oldum. Saniyen, ırkçılık fikri Emeviler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve Hürriyetin başında kulüpler suretinde büyük zararı görülmesi ve birinci harbi umumide yine ırkçılığın istimaliyle mübarek kardeş Arapların mücahid Türklere karşı zararı görüldüğü gibi şimdi de i İslamiyeye karşı istimal edilebilir ve istirahat-ı umumiye düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emareler görünüyor. Halbuki, menfi hareketle başkasının zararıyla beslenmek, ırkçılığın secciye-i fıtrisi olduğu halde, evvela başta Türk milleti dünyanın her tarafında Müslüman olduğundan, onların ırkçılıkları İslamiyetle ile Kabili tefrik değil. Türk, Müslüman demektir. Hatta Müslüman olmayan kısmı Türklükten de çıkmışlar. Türk gibi Araplarda da Araplık ve Arap milliyeti İslamiyetle mezc olmuş ve olmak lazımdır. Hakiki milliyetleri İslamiyettir. O kafidir. Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azimdir. Sizin bu defaki Irak ve Pakistan'la pek kıymetler ittifakınız, inşallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını defedecek ve 4-5 milyon ırkçıların yerine 400 milyon kardeş Müslümanları ve 800 milyon sulh ve müsalemeti umumiye hem şiddetle muhtaç Hristiyan vesaire dinler sahiplerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırma tam bir vesile olacağına ruhuma kanaat geldiğinden size beyan ediyorum. Salisen 65 sene evvel bir vali bana bir gazete okudu. Bir dinsiz müstemlekat nazırı Kur'an'ı elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki bu, İslamların elinde kaldıkça, biz onlara hakiki hakim olamayız, tahakkümümüz altında tutamayız. Ya Kur'an'ı sukut ettirmeliyiz veyahut Müslümanları ondan soğutmalıyız. İşte bu iki fikirle, dehşetli ifsat komitesi bu biçare fedakar, masum, hamiyetkar millete zarar vermeye çalışmışlar. Ben de 65 sene evvel bu cereyana karşı, Kur'an-ı Hakim'den istimda eyledim. Hakikate karşı kısa bir yol ve bir de pek büyük bir darül fünûn İslamiye tasavvuru ile 65 senedir ahiretimizi kurtarmak ve onun bir faydası olarak hayatı dünyeviyemizi de istibda mutlaktan ve dalaletin helaketinden kurtarma ve akwam İslamiyenin mabeynindeki uhuvvetini inkişaf ettirmeye iki vesileyi bulduk. Birinci vesilesi. Risale-i Nur'dur ki uhuvvet-i imaniyenin inkişafına, kuvvet-i iman ile hizmet ettiğine kat'i delil emsalsiz bir mazlumiyet ve acizlik haletinde telif edilmesi ve şimdi alemi İslam'ın ekseri yerlerinde ve Avrupa ve Amerika'ya da tesirini göstermesi ve ihtilalcilere ve dinsiz felsefeye ve 30 seneden beri dehşetli bir surette maddiyun ve tabiiyun gibi dinsizlik fikrine karşı galibe çalması ve hiçbir mahkeme ve ehli vukuf dahi onları cerh edememesidir. İnşallah bir zamanda sizin gibi uhuvvet-i İslamiyenin anahtarını bulan zatlar bu mucize-i Kur'aniyenin cilvesini alemi İslam'a işittireceksiniz. İkinci vesilesi. 65 sene evvel Camiül Ezhere gitmek istiyordum. Alemi İslam'ın medresesidir diye ben de o mübarek medresede bir ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı, Cenab-ı Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki, Camiül Ezher, Afrika'da bir medrese-i umumi olduğu gibi, Asya, Afrika'dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir darülfünün, bir İslam üniversitesi Asya'da lazımdır, Ta ki İslam kavimlerini, mesela Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri, menfi ırkçılık ifsat etmesin. Hakiki müsbet ve kutsi ve umumi milliyeti hakiki olan İslamiyet milliyetiyle, ile innel mu'minun ihvetun Kur'an'ın bir kanunu esasisinin tam inkişafına mazhar olsun ve felsefe fünunu ile ulûmu diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti İslamiyet hakıklarıyla tam müsalaha etsin. Ve Anadolu'daki ehli mektep ve ehli medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye vilayeti şarkiyenin merkezinde hem Hindistan hem Arabistan hem İran hem Kafkas hem Türkistanın ortasında Medrese'tü Zehra manasında Camiül Ezher üslubunda bir darülfünün, hem mektep hem medrese olarak bir üniversite için tam 55 senedir Risale-i Nur'un hakayıkına çalıştığım gibi ona da çalışmışım. En evvel bunun kıymetini Allah rahmet etsin, Sultan Reşat takdir edip, yalnız binasını yapmak için 2 bin altın lira verdiği gibi. Sonra ben eski harbi umumideki esaretimden döndüğüm vakit, Ankara’da mevcut 200 mebustan 163 mebusun imzası ile 150 bin lira o zaman paranın kıymetli vaktinde aynı o üniversite için vermeyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemal de içindeydi. Demek, şimdiki parayla 5 milyon liraya yakın bir tahsisat vermekle, ta o zamanda böyle kıymettar bir üniversitenin tesisine her şeyden ziyade ehemmiyet verdiler. Hatta dinde çok lakayt ve garplulaşmak ve an'anattan tecerrüt etmek tarafları bulunan bir kısım mebuslar dahi onu imza ettiler. Yalnız onlardan ikisi dediler ki, biz şimdi ulumu an'ane ve ulûm diniyeden ziyade garplılaşmağa ve medeniyete muhtaçız. Ben de cevaben dedim. Siz farzı muhal olarak hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da ekser enbiya'nın Asya'da, şarkta zuhuru ve ekser hükümanın ve felsefelerin garpta gelmelerinin delaletiyle Asya'yı hakiki terakki ettirecek fen ve felsefenin tesiratından ziyade hissi dini olduğu halde bu fıtri kanunu nazara almayarak Garplılaşmak namıyla anane-i İslamiyeyi bıraksanız velâ dini bir esas yapsanız dahi dört beş büyük milletlerin merkezinde olan vilâyat-ı Şarkiye'de millet vatan selameti için dine İslamiyetin hakayıkına katîyen taraftar olmak size lazım ve elzemdir. Binler misallerinden bir küçük misal size söyleyeceğim. Ben Vandayken hamiyetli Kürt bir talebeme dedim ki Türkler İslamiyet'e çok hizmet etmişler. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun dedim. Dedi ben Müslüman bir Türk'ü, fasık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alakadarım. Çünkü tam imana hizmet ediyorlar. Bir zaman geçti, Allah rahmet etsin, o talebem ben esaretteyken İstanbul'da mektebe girmiş. Esaretten geldikten sonra gördüm, bazı ırkçı muallimlerden aldığı aksülemel ile, o da Kürtçülük damarı ile başka bir mesleğe girmiş. Bana dedi, ben şimdi gayet fasık, hatta dinsiz de olsa bir Kürt'ü, salih bir Türk'e tercih ediyorum. Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Tam kanatı geldi ki, Türkler, bu millet-i İslamiye'nin kahraman bir ordusudur. Ey sual soran mebuslar! Şark'ta beş milyona yakın Kürt var. 100 milyona yakın İranlı ve Hintliler var. 70 milyon Arap var. 40 milyon Kafkas var. Acaba birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan bu kardeşlere bu talebenin Vandaki medreseden aldığı dersi dini mi daha lazım? veyahut o milletleri karıştıracak ve ıktaşlarından başka düşünmeyen ve uhuvvet-i tanımayan sırf ulûm felsefeyi okumak ve İslami ilimleri nazara almamak olan o merhum talebenin ikinci hâli mi daha iyidir, sizden soruyorum. İşte bu cevabımdan sonra, an aleyhinde ve her cihetle garplulaşmak fikrini taşıyanlar, kalktılar imza ettiler. İsimlerini söylemeyeceğim, Allah kusurlarını affetsin, şimdi vefat etmişler. Rabian, madem Reisi Cumhur gayet mühim mesaili siyasiye içinde Şark Üniversitesi'ni en ehemmiyetli bir mesele yapıp hatta harika bir tarzda 60 milyon liranın o üniversiteye sarfı için bir kanun çıkarmak derecesinde fevkalade bir hizmet ile medresenin medarı iftiharı ve kendisine büyük bir şeref verdiren bu Medrese-i eski hocalık hissiyatıyla başlaması bütün Şark hocalarını minnettar etmiş. Ve şimdi Orta Şark'ta sulhu umumi'nin temel taşı ve birinci kalası olan bu üniversiteyi yine mesail-i i siyasiye içinde yeniden nazara alması elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azim faydeli hizmeti netice verecek. Ulûmu diniye o üniversitede esas olacak. Çünkü hariçteki kuvvet tahribatı manevidir, imansızlıkladır o manevi tahribata karşı atom bombası ancak manevi cihetinde maneviyattan kuvvet alıp o tahribatı durdurabilir. Madem 55 beş sene bu meseleye bütün hayatını sarf etmiş ve bütün dekaykıyla ve neticeleriyle tetkik etmiş bir adamın bu meselede reyini almak ve fikrini sormak lazım gelirken, Amerika'da, Avrupa'da bu meseleye dair istişareye kendinizi mecbur bildiğinizden, elbette benim de bu meselede söz söylemeye hakkım var. Hamiyetkar olan bütün bir millet namına sizden bekliyoruz. Sayit Nursi Bismihi Sübhane Aziz, Sıddık, fedakar, Halis, Muhlis kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'aniyede hakiki, ciddi, metanetli arkadaşlarım. Size gayet ehemmiyetli bir halimi ve dehşetli bir zahmet fakat inayeti ilahiye ile büyük bir rahmeti tazammun eden zahiri bir hastalığın manevi bir istirahat ve bir tamamı vazifeye bir alamet olarak bir hastalığımı beyan ediyorum. Şikva değil, teşekkür ediyorum. Fakat sizden tahammülüm için dua istiyorum. O halette şudur. Ben kelimatı konuşurken birden manevi bir men gibi şiddetli bir hararet başlıyor. Hatta eskiden günde 1 iki defa su içerken şimdi yemeği pek az yediğim halde 20-30 defa su içmeye mecbur oluyorum. Hatta iki gün evvel pek şiddetlendi. Ben bir tesemmüm zannettim. Hatta bir vehme binaen yanımdaki kardeşlerime ifşa ettim. Bu gayet şiddetli hastalığıma karşı sabır ve tahammül niyaz ettim. Rahmeti ilahiyeden rica ettim. Birden kalbime geldi ki Ekser hayatımdaki zahmetlerde bir inayet ve rahmet cilvesi bulunduğu gibi, inşallah bunda da o cilve-i rahmet var ki, cinni ve insi şeytanların ve dinsizlerin seni zehirlendirmek ve susturma çalışmaları, vazifenin tamam olmasına ve istirahatine rahmet ilahiye bir vesile oldu ki, geçen sene işaretül icaz tefsiri ve mesnevi arabiyi bir sene müddetle ders vermeye başlamıştım. Gizli düşmanlarım cinni ve insi şeytanlar beni susturma desaisleriyle çalıştıkları halde rahmeti ilahiye hem işaretü'l icazın hem mesnevi Arabi'nin Türkçesini ihsan ettiğinden ve Risale-i Nur'da ekseriyet itibariyle kendi kendine ders verip muallimlere ihtiyaç bırakmadığından bu tedris vazifemde bana istirahat ve tebrik nevinde bir ihsan-ı ilahi olarak bu acib hastalık benim istirahatime medar oldu. Hem benim ruhuma geldi ki senin binler belki yüzbinler sayıtçikler senin bedeline ders verecek ve konuşacaklar var. İhsanı İlahi ile Risale-i Nur başka ilimler gibi meşakkatli derslere muhtaç değil. Fe inneke mahrusun bi aynil inayeti. Gavsi Geylani'nin kutlusası ruhu kerametkarane cümlesi en dehşetli zaman gibi bunda da aynı hakikat olduğu görüldü hem azami ihlasın zedelenmemek için şimdi düşmanlar da dostlara inkılap ettiği bir zamanda sohbet etmek konuşmak bu dünyada da uhrevi hizmetlerin bir güzel ve fani meyvelerine vesile olabilir o vakit azami ihlas ki hiçbir şeye alet olmayacak hem vazife-i ilahiye karışmamak için kader-i ilahi hakkındaki bu şiddetli halete aleyhimde değil lehimde olarak fetva verdi, müsaade etti. Ben yanımdaki vasiyetnamemdeki evlat kabul ettiğim küçük evlatları tevkil ediyorum. Onlarla konuşanı benimle konuşmuş gibi kabul ediyorum. Elbakî vel -el kardeşiniz Said Nursi. Üstadımızın bu hastalığı gösteriyor ki gizli dinsizler konuşturmamak için bir ilaç bulmuşlar, yedirmişler. Elhasıl üstadımızın musafahadan, sohbetten ve konuşmaktan men edildiğini biz de görüyoruz. Üstadımızın hizmetinde bulunan Tahiri, Zübeyr, Ceylan, Hüsnü, Bayram